Auden bildiğiniz şekil tanıtıcım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi er-rabbil <gülüyor> alamin. Essalatu vesselam aleyke ya sayyidil evvelin ve'l akhirin ve ila jami'il enbiya ve'l mursalin ve ila jami'il veliyyi ve'lhamdülillahi er-rabbil alamin. Allah'ın el esmaül husnası'nı hep beraber anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Yani Rabbimizi güzel isimlerinden anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Sıra Allah'ın hafi ismine gelmiş. Müzul sırasına göre 33. isimdir. Yani bu isimle beraber üçte birini tamamlamış oluyoruz. Allah nasip ederse Ramazan ayında her gece bir ismi öğrenmeye çalışacağız. Resulullah Efendimiz buyurmuştu, aleyhissalatü vesselam. İnne lillahi tis'un ve tis'ine isme. Allah'ın 99 ismi vardır. Kulda tecelli eden, mahlukatta tecelli eden, şu anda bizim bilebileceğimiz, anlayabileceğimiz 99 ismi tecelli etmiştir. Femen ehsaha kim onları ehsa ederse. Ehsa demek saymak demek değildir. Kim onları tahsil ederse. Kim onları husule getirirse. Kim onları anlar, iman eder, onu hazmederse o ismin tecellisine, Allah'ın isimlerinin tecellisine bürünürse Cennet. O cennete girdi. Cennete girecek değil, cennete girdi dedi. Kullanılan kelime çok önemlidir. Cennete girecek deseydi anlardık ki ahirete gittikinde cennete girer. Ama girdi dedi. Bu durumda ne manaya gelmiş olur? Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. Bu dünyada kim cennete girerse ahiretteki cenneti unutur. Sahabe sormuştu Ya Resulallah bu dünyada cennet mi vardır? Buyurdu ki evet. Bu cennetin ismi marifet cennetidir. Allah'ı bilme, tanıma cennetidir. Bir kul Allah'ı bilince tanıyınca, yani Esma-ül Hüsna'yı tahsil edince, onun gönlü cennete döner, cennet olur, o Allah ile olur. Cennete Allah'ın cemalini müşahede vardır, o bunu burada yapar. Çünkü gönül cennete dönmüş ve cennete girmiştir. Eğer birileri bunu inkar ederse, kendini mahrum bırakır sadece. Kendini mahrum bırakır, başkalarının mahrum kalmasına sebep olur. Onun için Allah'ın el-esmaül husnasını hep beraber anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Bütün varlık Allah'ın isimlerini tanıtır. Allah kitabında kendini tanıtıyor. Kur'an'da peygamberleriyle beraber kendini tanıtır. Peygamberleri tanıtırken de Allah onları güzel ahlaklarıyla yani onların üzerinde tecelli eden güzel isimleriyle anlatır, tanıtır ve över. İnsan deyince, Hazreti İnsan deyince Allah'ın güzelliğinin üzerinde tecelli ettiği zat demektir. Eğer Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli etmemişse o Hazreti İnsan olamamıştır. Ona insan denmez, ona beşer denir zaten. Allah'ın nefettiği ruh onun üzerinde tecelli etmedikçe ruhta ne vardır? Ruhta Allah'ın esma ül husnasi vardır. Allah'ın güzelliği vardır. Bütün isimler ruhta tecelli etmiştir. Eğer insanın ruhu üzerinde tecelli ederse, açığa çıkarsa, insan kendi kendisi olursa yani, kendi hakikatini ererse, kendini tanır, anlar, kendini bulursa, ne olmuş olur? Hazreti insan olur. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olur. Allah'ı temsil etmiş olur. Allah adına hareket etmiş olur. Allah adına konuşmuş olur. İşi, işlerini Allah adına yapmış olur. Yoksa Allah'ın muradı anlaşılmamış olur. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, hacca gideceğiz. Şunu yapacağız, ondan sonra cennete gideceğiz. Yok böyle bir şey. Bu kendi kendini kandırmaktır. Bu dinini Allah'tan öğrenmemektir. Allah'ın Resulünden öğrenmemektir. Bu kendi kendine din üretmektir ya da birilerinin ürettiği dine tabi olmaktır, uymaktır. Çünkü Allah'ın üzerimizde bir muradı vardır. Allah kendisi için yarattığı kuluna bakınca kendini görmek istiyor. Kendi güzelliğini, esma-ül hüsnasını onun üzerinde görmek istiyor. Onun için Allah... Varlığı yaratırken, neye göre yarattı? Kendine göre. Kendini sevdi. İnsanı kendisine ayna olacak, insanı yaratmayı diledi. Kendisine halife olacak insanı yaratmayı diledi. Zatıyla, sıfatıyla tecelli edip, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu yarattı. Buna hakikati Muhammediye denir. Bütün ruhları aynı ile bir parça olarak değil, bunu doğru anlamak gerekir. Aynı ile o nurdan yarattı. Yani o nur bir daha tecelli etti bir insanı yarattı, bir daha tecelli etti başka birini yarattı. Tek tek böyle. Onun için her bir insan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği zattır. Mesela Hazreti Adem de zahiri olarak insanların, insanlığın babasıdır. Onu yaratmıştır. Sonra peşinden gelenler aynı ile yaratılmış. Onun gibi yaratılmış yani. Arada herhangi bir fark yoktur. Bir önceki nesil, bir sonraki neslin büyükleridir, babalarıdır. Onlardan yaratılmış yani. Ama arada bir farkı yok. Hepsi insandır. Manevi itibarla da bütün insanlığın, hatta bütün varlığın babası kimdir? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Bu bir abartma değildir. Allah'ın hikmeti öyle tecelli etmiş. Başka bir peygamber de olabilirdi, başka biri de olabilirdi. Ama Allah ona Muhammed dedi. Neden? Muhammed ne demek? Övülen, övülmüş, övülmeye layık. Övdüğü için övülen. Allah'a hamd ettiği için Muhammed olmuş. Hamde layık olmuş. Övülmüş. Övülen kim? Övülen Allah'tır. Allah'ın güzelliğidir. Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli ettiği için Muhammed olmuş. Övülmüş yani. Övülmeye layık olmuş. Ama bütün insanlar istisnasız. Fir'an buna dahildir. Hepsi aynı vasfa sahiptir. Hepsinde aynı tecelli vardır. Ama eğer Allah'ın kendisine nefrettiği ruha ihanet ederse, kendi kendisine ihanet ederse, Rabbine ihanet ederse, peygamberine ihanet ederse, Allah'ın indirmiş olduğu Kur'an'a, kitabına ya da ihanet ederse, kendi kendisinden, kendi hakikatinden mahrum kalır. Dolayısıyla Rabbinden mahrum kalır, kaybeder. Bütün varlık bu nurdan yaratılmış. Zaten zahiri olarak, bilimsel olarak da çalışanlar bunu zaten ortaya koymuştur ki, varlığın özü hareketten ibarettir. Bir sonrası sadece bir ışıktan ibarettir. Bu ışığın nereden geldiğini de hiç kimse tespit edemez. Çünkü Allah tecelli ediyor. Ne kadar bilgi varsa, ilim varsa... Hepsi Esma-ül Hüsna'yı anlatır. Allah'ın isimlerini anlatır yani. Eğer bilgimiz Allah'a dayandıysa sonuç itibariyle bu Allah'ın güzelliğidir, Allah'ın tecellisidir, kudretinin tecellisidir, ikramının tecellisidir, halak isminin tecellisidir, hekim isminin tecellisidir dediyse bütün elimler ayet olur. Yani biri bir soğana baksa bu nasıl meydana geliyor? O soğana ait olan bilgi ayet olur. Eğer onu Allah'a bağlarsa, bağlamazsa ne olur? Bağlamazsa ucu açık kalır. Gelir bir yere orada durur. Sonuca varamaz yani. Onun için bütün bilgilerin, bütün ilimlerin sonucu Allah'ın el esmaül hüsnasına varır. Bunun içinde Allah'ın ilk emri okudur. İkra bismirabbikellezî halak. Oku. Seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. İsmini oku. İsmini oku. Okuman gereken budur. Sadece varlık değil. Bir de Allah'ın nazul ettiği, indirdiği vahyi vardır, kitabı vardır. Bu vahiy öteki vahyi tefsir eder, anlatır. Yani Allah'ın gökten indirdiği vahyi, yerdekini tefsir eder, anlatır. Birinci derecede neyi anlatır? İnsanı anlatır. İnsanın nasıl Hazreti İnsan olması gerektiğini anlatır. Nasıl Allah'a ayna olması, halifesi halife olması gerektiğini anlatır. Onun için Allah'ın isimlerini öğrenirken aslında kendimizi tanıyoruz. Rabbimiz bize bizi tanıtıyor. Nasıl Hazreti İnsan olmamız gerektiğini anlatıyor, tanıtıyor. Eğer Esma'yı Allah'ın isimlerini öğrenmezsek, bilmezsek, anlamazsa Allah'a nasıl iman etmiş oluruz? İmanımız Marifetimiz, bilgimiz kadardır, Allah'ı bildiğimiz kadarıyladır. Allah'ı ne kadar biliyorsak, isimleriyle, isimlerinden Allah'ın kendisini tanıttığı gibi ne kadar tanıyorsak, imanımız da o kadar olur. Allah'a olan sevgimiz, muhabbetimiz o kadar olur. Mesela, su deyince aklımıza bir şey geliyor, içilecek bir şey geliyor. Harareti söndüren bir şey geliyor. Vücudumuza faydalı olan bir şey geliyor. İnsanın bedeninin dörtte üçü, dünyanın dörtte üçü, su olduğu aklımıza gelebilir. Yerden buharlaşıp, yağmur olup geri geldiği aklımıza gelir. Örnek verdim öyle. Peki Allah deyince aklımıza ne geliyor? Nasıl gelecek? Allah hakkında bir bilgimiz yoksa, Allah'ı nasıl hatırlarız? Nasıl hatırlayacağız? O Rahman'dır, O Rahim'dir, O Kerim'dir, O Veli'dir, O Afudur, O Eğer isimleri gönlümüzde mevcut değilse, bu isimler gönlümüze tecelli etmemişse, neyi hatırlayacağız? Allah bizi dünyaya göndermiş, aşaç kurulmuş, güzel yaparsak cennete, kötü yaparsak cehenneme. Allah'ın muradı bu değil ki. Allah'ın muradı bu değil. Bizim üzerimizde hakkı vardır, hakkı. Onun hakkı nedir? Ona iman edip, ona amd olmaktır. Onu sevmek, ona aşık olmaktır. İmanını yani aşıklığını ispat etmektir. Bütün hayat bundan ibarettir. Bütün hayat baştan sona sınavdır ve imtihandır. İmtihanı da yanlış anlamışız. İmtihan deyince sıradan bir sınavı anlıyoruz. Öyle değil. İmtihan demek kazanma imkanı demektir. Allah bize kazanma imkanı tanıyor. Allah'ın güzelliğini kendi üzerimizde gösterme imkanı tanıyor. Bunun içinde neye ihtiyaç vardır? İnsana ihtiyaç vardır. Beraber yaşamaya ihtiyaç vardır. İnsanların bir kısmının bir kısmından zahiri olarak, manevi olarak birbirinden üstün olmalarına ihtiyaç vardır. Ki imtihan olsun, kazanma imkanı olsun. Allah'ın isimlerinin üzerimizde tecelli etmesi için, Hazreti insan olmayı kazanabilmemiz için, insanlarla muhatap olmamız lazım. Mesela, biri açtır, ihtiyacı vardır. Bu durumda, sen ona ikram ettiğinde ne olur? Allah'ın Kerim ismi üzerinde tecelli eder. Allah'ın Kerim ismi üzerinde, artmaya başlar, artar. Ne kadar ikram etmişsen, hangi niyetle ikram etmişsen, nasıl niyet ikram etmişsen ona göre. Bu durumda Allah'ın Kerim ismi senin üzerinde tecelli eder. Biri yanlış yapmış, sana karşı suç işlemiş, onu affettiğinde Afu ismi tecelli eder. Hiç olmamış gibi muamele ettin, Allah'ın Gafur ismi senin üzerinde tecelli eder. Yani Allah'ın isimlerinin tecelli etmesi için, İnsanlarla beraber olman lazım ve imtihanı kabul edip kazanmaya çalışmam lazım. Allah'ın muradını doğru anlamak lazım. Allah hadisi çektiği buluyordu. Dünyayı yarattım, mahlukatı yarattım, insanı taşısın diye. İnsanı yarattım, beni taşısın diye. O söylemiş, beni taşısın diye. Beni üzerinde göstersin diye taşıyor mu? Taşıyor. Taşyanlar olmayınca kıyamet kopar. Allah ayet kelime de buyuruyordu. Hadi bildiğiniz konuda konularda konuştunuz, tartıştınız. Siz bilmedikleriniz hakkında da konuştunuz. Hatta siz bilmeden, anlamadan Allah hakkında da konuştunuz. Benim hakkında konuşuyorsunuz dedi. Bilmeden. Allah'ı esmaü'l-hüsnasıyla bilmeyince nasıl konuşuyorsun? Zanda bulunuyorsun. Ama Allah zan elimden hiçbir şey değildir dedi. Allah sana öğrenme imkanı vermiştir. Kendisini tanıma imkanı vermiştir. Senin kendi kendini tanıma imkanı vermiştir. Hazreti insan olma imkanını vermiştir. Bütün bunları yok sayıp, görmezden gelip, boş şeylerle eğer meşgul olursan, kendine zulmetmiş olursun, ailene zulmetmiş olursun, zulümden öteye ihanet etmiş olursun. Kendine ihanet etmiş olursun. Bir de ne buyuruyordu? Allah, münafık erkeklere, münafık kadınlara, müşrik erkeklere, müşrik kadınlara azap edecek. Bunu tattıracak azap demek, tattırmak demek. Tatmak demek, bir şeyi tattıracak Allah. Neyi tattıracakmış? Neden azabı tattıracakmış? Allah hakkında suizanda bulunduğu için. Allah hakkında suizanda onlara Allah gazap etmiştir. Allah onlara lanet etmiştir. Ve onlara cehennemi hazırlamıştır dedi. Allah'ı bilmeyince geriye zandan başka bir şey kalmıyor çünkü. Allah hakkında zanda bulunanlar, kötü zanda bulunanlar ya müşriktir ya da münafıktır dedi Allah. Demiş oldu. Onun için herkese Rabbini bilmek, tanımak, kendini bilmek, tanımak farzi aynıdır. Yoksa şunu şunu yap, tamamdır demekle iş olmuyor. Bilgi diye, ilim diye bir şeyi alıp, herhangi bir şeyi alıp, hadi bunu öğren demek doğru değildir. En büyük bilgi, en büyüge ait olan bilgidir. En büyük kimdir? Allahu Ekber. Elbette ki Allah'tır. En güzel bilgi, en güzele ait olan bilgidir. Kimdir en güzel? Elbette ki esma Hüsna'ya bütün güzelliğin kendisine ait olduğu Allah'tır. Sonra güzel kimdir? Sonra güzel insandır. Sonra güzel sensin. Niye? Sen Allah ile güzelsin. Allah senin güzelliğin karşısında melekleri secde ettirmiştir. Varlığı hizmetine vermiştir. Ondan başka nasıl güzel olsun? Ama sen bu güzelliğini kabul edersen bu güzelliğine sahip çıkarsan onun güzelliğiyle güzel olmaya çalışırsan bütün bunlar için lazım olan nedir? Allah'ı bilmek. Esmaül Hüsna'yı anlamak, iman etmek. O isimlere bürünmek, o isimlerle hayatı yaşamak kâmil insan hazreti insan da budur. Eğer arkadaşlar şimdiye kadar bizi dinlemeye çalıştığı, anlamaya çalıştıysa bunu mutlaka anlamış olmaları lazım. Ben sadece bir hatırlatma yaptım. Kulun Allah'ı tanıyabilmesi için kendini tanıması lazım. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu, من عرف نفسه fakat عرف Rabbahu. Kim kendini tanırsa, Rabbini tanır. Kulun kendini tanıması, Rabbini tanımasıyla eşittir. Ne kadar kendini tanıdı, Rabbini de o kadar tanır. Aynı zamanda ne manaya gelir? Rabbini kendinde tanıyacaksın, kendi üzerinde Allah'ın isimleri senin üzerinde ne kadar tecelli ettiyse, sen onu o tecellisiyle o kadar anlamışsın, o kadar tanınmışsın. Yani merhametsiz bir insan Allah'ın Rahim ismini nasıl anlayabilir? Anlayamaz. Ya da bir şey bilmeyen biri Allah'ın Alim ismini nasıl anlayabilir? Bilemez. Kerim olmayan, cimri bir insan Allah'ın Kerim oluşunu nasıl anlayabilir? Anlayamaz. Ne kadar tatmışsa o kadar bilir. Ama bu, bu isimler evet, 99 tanedir dedi Resulullah Efendimiz. Allah ismiyle beraber 100 olur. Bu isimlerden bir tanesi eksik olursa ne olur? İmanın 99'dan bir tanesi gitti demektir. 50 tanesi eksik olsa ne olur? İmanın yarısı gitti demektir. Allah'a imanın yarısı yok demektir yani. Bilmemişse, anlamamışsa. Yoksa Allah'a iman deyip, sanki Allah'ı kabul ediyoruz deyince, Allah'a iman olmuş gibi anlamak, insanın kendi kendisine ihanetidir. Allah öyle söylemedi. Beni tanı dedi. Resulü öyle söylemedi. Beni tanı dedi. Allah eğer Resullerini bize örnek olarak göstermişse nasıl tanımamız gerekir? Allah'ın Resulleri üzerinde neyi görmemiz gerekir? Allah'ın güzelliğini. Allah'ın bütün isimleri kamil manada üzerinde tecelli etmiş ve o bize örnektir. Hazreti insan olmuş yani. Allah'ın muradi budur kullarını peygamberleri gibi görmek istiyor. Hiç kimse de mazeret gösterip, ben edemem, ben yapamadım diyemez. Böyle bir mazereti kabul edilmez yani. Onun için Resulullah Efendimiz buyurmuştu, aleyhissalatü vesselam, kıyamet günü Allah kullarını hesaba çekerken, peygamberleriyle ölçer, kıyaslar. Peygamberine yaptığı muameleyi kuruna yapar. Peygamberi gibi tutar, eş tutar onunla. Bir, Buyurdu ki bir kul dese ki Ya Rabbi ben hastaydım, kulluğumu yapamadım. Allah bu mazereti kabul etmez. Ne buyurur? Sen Eyüp kulum kadar hasta mıydın? Bak Eyüp kulum kulluğunu yaptı yine. mazeretini kabul etmedi. Bir kul dese ki Ya Rabbi ben fakirdim, yapamadım. Ona İsa Aleyhisselam'ı gösterir. Buyurdu. Üzerinde bir tek Gömleği vardı deri. Başka da hiçbir şey yok. Sen İsa kulun kadar fakir miydin? Buyurur. Kabul etmez. Bak kulluğunu yaptı o. Bir kul zenginliğini öne sürse, dese ki dünya malı ya da mevki makamım beni meşgul etti. Kulluğumu yapamadım. Ona Süleyman aleyhisselam'ı gösterir. Sen Süleyman kadar zengin miydin? Mevki makam sahibi miydin? Bak o yaptı. O da senin gibidir yani. Fark yoktur. Allah kullarını peygamberleriyle kıyaslar. Nasıl ki peygamberleriyle bu şekilde kıyaslıyorsa, kim hangi peygamber gibi yaparsa, o peygamberin kazandığını kazanır. Kul olarak kazanır. Peygamber olarak değil, kul olarak. Bir kul dünyadaki sıkıntılarını söylerse, onları mazeret olarak gösterirse, ona da Resulullah Efendimiz'i gösterir. Sen onun kadar mı sıkıntı çektin? Onun gibi mi taşlandın? Onun gibi mi hicret ettin, memleketini terk edip firar etmek zorunda kaldın? Giderken de gizlene gizlene gitmek zorunda kaldın? Onun gibi mi saldırıya uğradın? Onun gibi mi hakaret gördün, küfür işittin, iftiraya uğradın? Onun gibi mi üç gün yemek yemedim Hz. Ayşe annemiz buyuruyordu. Buyurdu ki, Hayber'in betene kadar bazen olurdu ki 3 ay boyunca bazen 1 ay boyunca evimizde hiçbir şey pişmezdi. Ocağımız yanmazdı. Böyle kuru şeylerle idare ederdik. Kuru şey dedi nedir? Kurmadır. Artık böyle yani sıcak bir çorba yok yani. Ocak yarmadıysa ekmek de yok. Onun için Resulullah Efendimiz'i tanımak da Allah'ın güzel isimlerinin nasıl tecelli ettiğini anlamaktır. Resulullah Efendimiz'i ne kadar tanıdıysak Rabbimiz'in güzel isimlerini de o kadar tanımış, o kadar anlamış oluyoruz. Bunun içinde Allah Allah'ın Resulünü bize örnek göstermiştir. O sizin için en güzel örnektir dedi. Resul Efendimiz bununla beraber canlı Kur'an, Hazreti Ayşe Annemiz buyururdu. Onun ahlakı Kur'an'dır. Aynı zamanda. Soranlara Resulullah Efendimiz'i tanıtmak için o da herkes gibi bir beşerdi ama Allah'ın bütün güzel isimleri en kamil manada üzerinde tecelli etmişti diye tanıttık. Onun için Allah'ın isimlerini mutlaka öğrenmemiz lazım, anlamamız lazım. Bu isim benim üzerimde nasıl tecelli eder, nasıl tecelli etmelidir deyip, o ismin nuruna bürünmemiz lazım. Yani Allah rahimdir. Bu durumda bu isim bende nasıl tecelli etmelidir? Ben Allah'ın kullarına, mahlukata, insana, Ev halkıma ya da bulunduğum yerde bulunanlara nasıl rahmet etmem lazım, merhamet etmem lazım ki bu isim üzerimde kemale ersin? Bu ismin kemale ermesi için Allah sana imkanlar tanır ki buna imtihan denir. Hadi kulum buna merhamet et, hadi kulum yap. Allah'ın her bir ismi böyledir. Bakıyorsun gece gündüz ibadet yapıyor ya da elli sene boyunca ibadet yapmış Allah'ın rahmeti üzerinde tecelli etmemiş ya da Allah'ın Kerim ismi üzerinde tecelli etmemiş ya da Afu ismi üzerinde tecelli etmemiş Bu nasıl ibadettir? Boş yorulmuş Bütün ibadetler imanı kemale erdirmek içindir. İnsanı Hazreti insan yapması içindir. İnsanı Allah'a halife yapması, ayna yapması içindir. Bu güzelliği ona kazandırması içindir. Herkes huzura giderken kendi güzelliğiyle gider. Onun için ayet-i kerimede buyurdu, Allah ölümü ve hayatı yarattı ki, hanginiz daha güzel yaparsınız diye. İmtihan buymuş, güzel yapmakmış. Hanginiz yaptığınız güzellikle güzel olursunuz diye. Kim bir güzellik yaparsa, onun güzelliğini arttırırız buyurdu. Yani sen bir güzellik yaptığında, Allah'ın bir ismiyle muamele ettiğinde Allah o ismi arttırıyormuş. Seni bir daha güzel yapıyormuş. Biraz daha güzel yapıyormuş. Yaptığın kadarıyla. Evet, Allah'ın hafi ismini anlayacaktık. Hafi demek, Türkçe'ye de geçmiş bir kelime, hafiye. Hafiye ne demek? İzleyen demek. Birini gizlili, gizli gizli izleyen demektir. Takip eden demektir. İnsanlar birbirlerini neye izlerler ya da izlettirirler? Hafiyelik yaparlar. Onun bir yanlışını, bir kusurunu ya da bir eksigini ya da herhangi bir bilgiye sahip olmak için izler. Ama Allah'ın Hafi isminin tecellisi böyle değildir. Allah evet. Kulunu izler. Kulunu hiç fark etmeden izler. Kuluna fark ettirmeden izler. Bununla beraber hafi demek, lütufkar demek, ihsan eden demek, ehsan etmek için, lütfetmek için izleyen, takip eden. Evet, kelime manası izleyen, lütufkar, ısrarla isteyen, ısrarla isteyen, yani Allah kulunu ısrarla istiyormuş. Ona ikram etmek için ısrar ediyormuş. Bununla beraber en kamil manada ihsan etmek için kullarıyla ilgilenen, severet ve ihtimamla lütfetmek için ilgilenen Mesela Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatu vesselam, Allah'ın bir sağda bir de solda vazifeli melekleri vardır. Kiramen katibin melekleri. Sağdaki sevapları yazar. Sevap demek ödül demektir. Yani bir ödülü hak edeni yazar. Soldaki de günahları yazar. Sağdaki aynı zamanda soldakinin amiridir dedi. Kul bir sevap işlediğinde, bir ödülü hak ettiğinde sağdaki onu hemen yazar. Ama bir günah işlediğinde soldakinin yazması gerekir. Amir sağdaki olduğu için soldakine bekle yazma der. Bekle. Belki tövbe eder. Tövbe ederse yazma. tevbe etmezse pişman olursa. Buyurdu ki Resulullah Efendimiz pişmanlık tövbedir. Bak diyor pişman olduğu bu tövbedir. Yazma. Mesele nedir? Neden öyle yapıyor? Melek hiç kendi kendine bunu yapabilir mi? Haşa. Bu onu aşar. Rabbinin kendisinden ne istediğini biliyor. Yazarsa ne olur? Yazarsa onun gönlüne leke gelir. O lekelenir. Hazreti İnsan ile lekelenir. Gönlü kirlenmiş olur. Kirlenmesin diyor. Kirlenmesin ki kazanabilsin. Güzel olsun. Evet. Allah hafidir. Kulünü... Her anda lütfetmek için, ihsan etmek için, her anda izler. Biraz böyle kendisine dönse, anında muamele eder. Anında, ihsan etmek için, ikram etmek için. Bir sefer Allah dese, Rabbim dese. Bir sefer keşke şunu yapmasaydım dese. Anında muamele eder. Lütfetmek için, ihsan etmek için. O zaman insana düşen, her anda kendisini evet. izleyen, hafi, Rabbini unutmamalıydır. İhsan etmek için, ikram etmek için kendisinden bir hareket beklediğini unutmaması lazım. Bir fikir, bir düşünce, güzel bir fikir, güzel bir düşünce beklediğini unutmaması lazım. Bunun içinde Allah nasıl yapmıştır? Kulları kazansın diye peş peşe Resullerini göndermiştir. Mesela ayet-i kerimede öyle buyurdu, Resullerimizi ardı arkası kesilmeksizin peş peşe gönderdik. Allah önce bir nebisini gönderir, onunla beraber kitap gönderir. Ya da sahifeler gönderir. Sonra insanlar onu tahrif edince, sonra gelenler onun ne olduğunu anlamayınca peşinden hemen bir Resul gönderir. Kitap göndermez, sahite göndermez yalnız. Gelen Resul ne yapıyor? Gelmiş olan kitabı alıp yeniliyor. Onun için her Allah'ın Resulü aynı zamanda mücredidir. Yeniliyor çünkü. Allah'ın orada ne dediğini, ne demek istediğini, Allah'ın muradının ne olduğunu beyan eder. Ardı arkası kesilmeksizin Allah bunları gönderiyor. Niye? kullarını halini görüyor ve biliyor. Ve mutlaka biz Resul göndermediğimiz kavme azap etmeyiz dedi. Her kavmin içinden böyle biri vardır demektir bu. Yeter ki kul onu istesin, arasın. Rabbini arasın. Yolumuzda cehd edene, Yollarımızı açarız, dedi. Yollarımızda cet edene, yolumuzu açarız, dedi. Yani biri benim yoluma girmek istiyorsa, bana gelmek istiyorsa, ona yolumu açarım, dedi. Bunun için çaba gayreti ediyorsa, yolumu açarım. Bana gelen yolu ona açarım, dedi. Ama aramıyorsa, ben bilmedim, ben anlamadım, dediyse, kendini kandırıyor demektir. Şeytana uymuş. Aramaya tenezzül etmemiş, cihet etmemiş, çaba gayret sarf etmemiş. Önemsizdir demiş, bu önemli değil demiş. Aslında önemsemediği kendisidir. Kendi insanlığıdır. Allah'ın resullerini böyle peş peşe göndermesi, vahyini tazelemesi Allah'ın hafi isminin tecellisindendir kulunun ihtiyacını görüyor, biliyor ve anında müdahale edip muameleyi ona göre yapıyor. Bu her zaman için böyledir. Hafi demek aklın alamayacağı kadar, anlaşılamayacak kadar lütufkar demek. Bu durumda anlaşılıyor ki biz Rabbimizin bize ihsanını, ikramını yakınlığını, bizimle ilgilenmesini, bize olan sevgisini aklımız almayacak kadar büyükmüş. Allah'ın hafi ismi bir kulda nasıl tecelli eder? Ya da bir kul Allah'ın hafi isminden mahrum kalırsa nasıl bir hal alır? Allah'ın hafi ismi bir kulda tecelli ederse, o kul bütün çabasını, gayretini sarf eder. Neye sarf eder? Anlamaya, okumaya sarf eder. Allah'ın ilk emri olan halak. Bu konuda Bütün çabasını, gayretini anlamak için, okumak için sarf eder. Etmiyorsa hafi ismi tecelli etmedi. Rabbini anlamak için çabasını, gayretini sarf eder. Aklını kullanır, ilmini kullanır tefekkürünü kullanır. Yapmıyorsa bunu, hafi ismi tecelli etmedi. Bunu yapmayınca kendi kendisine faydası olmaz çünkü. Kendini kaybeder. Kendini kaybedince Rabbini kaybeder. Kendini anlamak için, tanımak için, kendini hesaba çekmek için, Allah'ın isimlerinin ne kadar üzerinde tecelli ettiğini anlamak için, çabasını, gayretini, sarf eder, tefekkürünü sarf eder, kullanır. Allah'ın verdiği tefekkür nimetini kullanır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Bir saatlik tefekkür, bin yıllık ibadetten eftaldır dedi. Eğer bunu yaparsa, Allah'ın hafi ismi tecelli eder. Ki, her şeyi inceden inceye hikmetini anlamış olur. Kendini tanımış olur. Rabbini tanımış olur. Mesela, Hazreti Ayşe annemiz buyuruyordu. Resulullah Efendimiz Hazreti Fatıma annemize buyurdu. İç teri nefse ki minallah Nefsini Allah'tan satın al. Bu hadisi bütün alimlerimiz biliyor. Nefsini Allah'ın elinden satın al. Nefsini Allah'tan satın al. Bir tek Hz. Fatıma'ya söylemiyor. Teyzesi Safiye'ye aynısını söylüyor işleri nefseki minallah. Amcası Abbas'a bunu söylüyor. Dolayısıyla bütün müminlere söylüyor. Nefsinizi Allah'tan satın alın. Bunu söylemek yetmez. Alim bunu söyledi. Bu durumda bizim sormamız lazım nasıl satın alacağız? Ben kendi kendimi nasıl satın alacağım? Kendini Allah'tan satın al diyor. Niye öyle söylüyor? Devamı var. Buyurdu ki, babam peygamberdir diye bana güvenmeyesin. Hazreti Fatıma'ya söylüyor. Yarın kıyamet günü senin için hiçbir şey yapamam. Eğer sen burada nefsini, kendini Allah'tan satın almazsan, senin için hiçbir şey yapamam. Babam peygamberdir diye bana güvenmeyesin. Safiye annemize yeğenin peygamberdir diye bana güvenmesin. Amcasına yeğenin peygamberdir diye bana güvenmesin. Nefsini Allah'tan, kendini Allah'tan satın al. Nefis demek insanın özü demek. Allah'ın insana nefesi, ruh demek. Ama onu kirletince bu sefer kötü nefis oldu. Artık ruh görünmüyor. Senin ürettiğin o yanlışların kütürlüğü de o perde taraf görülüyor. Ruhunu Allah'tan satın al dedi. Allah'ın sana nefrettiği ruhu al. Senin olsun. Senin olmalıydır. Bunu Allah'tan hak etmen lazım. Satın al demek, hak et demektir. Tek bir şeyle satın alınır, Allah'ın güzel isimlerinin tecellisiyle satın alınır. Sen o güzel isimleri üzerinde gösterirsen, onu hak etmiş olursun onu satın almış olursun. Onu kullanmış olursun, o güzelliği. Bu güzelliği kullanırsan, onu hak etmiş olursun. Yok sayarsan kaybedersin. Kendini kaybediyorsun. Evet. Allah'ın hafi ismi başka hangi anlamlara geliyor? İnceleyerek, İzlenerek öğrenilen bilgiye de hafi bilgi deniyor. Kulun üzerinde tecelli ederken kulun incelemesi lazım, izlenmesi lazım. Aynı şekilde bilmek ve sevinmek manasına gelir. Bilmek ve sevilmek. Bilgisiyle sevinmek. En çok hangi bilgiye sevinir? Allah bilgisine, Allah marifetine. Dostluk ve arkadaşlık demek. Sıcak davranmak demek. Aşırı şekilde ilgi göstermek demek. Hafi. Aynı zamanda hal, hatır sormak anlamına da geliyor. Değer vermek ve ikramda bulunmak anlamına geliyor. Eğer biri hafi olursa, Allah'ın hafi ismi tecelli ederse, bütün bu halleri Yaşıyor, yaşaması lazım. İnsanın Allah'a yakın olması, Allah'a dost olması neyledir? Esma-ül Hüsna yani Allah'ın güzel isimleriyledir, Güzel ahlakladır yani. Bunun içinde ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Din güzel ahlaktır ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Kişi güzel ahlakıyla gece ibadet gündüz oruçlu sevabi alır. Sizin Allah'a en sevgili olanınız, ahlakça en güzel olanınızdır buyurdu. O zaman güzel ahlaka sahip olmayan biri dine girmiş midir? İslam'a girmiş midir? O mümin midir? O Müslüman midir? Bunun içinde ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Eğer birinin üzerinde Allah'ın güzel isimleri tecelli etmemiş, o isimden mahrum kalmışsa o, o isimde Allah'tan uzaktır. Buyurdu ki cimri insan Allah Kerim'dir. Allah Ekrem'dir. Allah vehabdır. Kerim'dir, ikram edendir, vehabdır karşılıksız hibe edendir. Eğer birinde Kerim ismi, vehab ismi, Ekrem ismi tecelli etmemişse ve o cimri ise, etmeyece cimri olur. Allah'ın isminin olmadığı yerde tam tersi cimrilik olur. Cimri insan, Allah'tan uzak, Peygamber'den uzak, cennetten uzaktır dedi. Bununla beraber cimri insan, şeytana yakın, cehenneme yakındır dedi. Niye? Allah'ın Kerim ismi tecelli etmemiş. Merhametsiz insan nasıldır? Rahim ismi tecelli etmemişti o ondan daha beterdir. O daha zalimdir. Allah'ın bütün isimleri böyledir. Bir isim tecelli etmeyince, tam karşısında zulüm vardır. Karanlık vardır. Bunun içinde Allah'ın El esmaül husnasıni bilmek lazım, anlamak lazım, iman etmek lazım. Üzerimizde tecelli etmesi için çaba gayret sarf etmemiz lazım ki Hazreti insan olabileyim. Allah'a yakın olabileyim. Allah'a dost olabileyim. Allah'ın güzelliği üzerimizde görülmesi lazım ki yeryüzünde Allah'a halife olabilelim. Yoksa Allah'ın ayetlerini hikaye dinler gibi dinlersek işte melekler insana secde etmiş, Adem'e secde etmiş. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. E ne anlama geliyor? Sen ne anladın? Sende de var mı böyle bir halifelik ya da meleklerin secde ettiği varlık kıvamına geldin mi? Allah sana gel diyor da sen buysun diyor. Kendini çamurun içine atma diyor. Vahyini, peygamberini bunun için gönderiyor. Seni Allah illiğine en yüksek makama davet ediyor. Evet, bütün bunlar için söylenecek tek kelime vardır. Allah ayet kelime de buyuruyordu. Biz bütün Resullerimizi, bütün Nebileri, bütün rasulleri sadece bir şey için gönderdik. Ne için? Onlara sadece Allah'a abdolun ve Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın dedik. Böyle vahyettik onlara. Yani La ilahe illallah deyin ve Allah'ı sev. Allah'a aşık olun. Allah'ın Sevgisini, rızasını kazanmak için çabanızı, gayretinizi kullandı. Tevhidi anlamak lazım. La ilahe illallah deyince tevhid oluyor mu acaba? Resulullah Efendimiz miraçtan dönünce böyle bir müjdeyle dönmüştü. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Allah ona böyle bir müjde verdi. Mesela savaş esnasında Bedir'de, Vuhud'da müşrik ordusundan bir iman ediyor, bu tarafa geçiyor, Resulullah Efendimiz'in tarafına geçiyor, savaşıyor, ölüyor. Ne oldu? Şehit. Bir tek kelime söylemiş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Hiçbir amel yok, namaz yok, oruç yok, zekat yok, hiçbir ibadet yok. Sadece La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi, cennete gitti. Gitti mi? Gitti. Ama Öyle bir la ilahe dedi ki hayatını verdi orada. Canım Allah'a kurban olsun dedi. Feda etti. La ilahe illallah demek ne demektir? Bunu anlamak gerekiyor. Bu tevhiddir çünkü. Eğer biri la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demediyse o gece gündüz ibadet de yapsa o cennete gidemez. İmanı yok çünkü. La illallah demek, Bütün varlık Allah'a aittir. Bütün kudret Allah'a aittir. El esmaur hüsnâ Allah'a aittir demektir. Bütün güzellikler Allah'a aittir. Her şey Allah'ın kudretinde, Allah her anda her şeyi yaratır. Mesela bundan sonra şimdi ben neyi söylesen söyleyeyim, mutlaka Allah'ın bir ismini söylemek zorundayım. Allah, alemlerin Rabbidir. Terbiye eden, düzene koyan, büyümesi için imkan tanıyan, şartları yaratan O'dur. Haluk O'dur. Yaratıp büyüten, yaratmayı değiştirip başka bir yaratışla yaratan, Kullaktır Allah, mülkün sahibidir, maliktir, malikül mülktür, idare eden O'dur, meliktir. Rahmetiyle muamele edendir, rahmandır, rahimdir, herkesin rızkını verendir, rezzaktır. Neyi söylersen söyle, Allah demekten başka bir şey demiyorsun. La ilahe illallah demek bu demektir. Yani gönlümüzde, zihnimizde, dilimizde, hayatımızda, her anımızda Allah'ın olması gerekir ki, La ilahe illallah demiş olalım. Onun için ne buyurdu? De ki size tek bir nasihatım var. Nerede olursanız olun, ister tek başınıza olun, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın buyurdu ayet-i kerimede. Bu, bu demektir. Her anda Allah demen lazım. İster tek başına, ister başkalarıyla beraber olun. Sen Allah ile muhatapsın. O sana muamele ediyor. Sen bu hayatı onunla yaşıyorsun. O hay ve kayyumdur. Seni varlıkta tutan odur, diri tutan odur. O yerlerin göklerin nuru'dur. Onunla biliyorsun, onunla seviyorsun, onunlasın, onunla anlıyorsun. Evet. La ilahe illallah demek Hazreti Ali Efendimizin buyurduğu gibi hiçbir şey yoktur ki. Ondan önce, onunla beraber, ondan sonra Rabbimi görmemiş olayım. Allah'ın isimlerinden bir tecelli görmemiş olayım. Bir şeye bakarken daha onu görmeden önce onu görüyorum. Onunla beraber, o eşyayla beraber, o her neyse onunla beraber bir daha görüyorum. Ondan sonra bir daha onu görüyorum. Neyi gördü Hazreti Ali tölenince neyi gördüğünü söyleyeyim isterseniz. A'dan başka bir şey görmedi. Muhabbetten başka bir şey görmedi. Allah'ın muhabbetinin tecellisinden başka bir şey görmedi. Allah'ın güzelliğinin tecellisinden başka bir şey görmedi. İsimlerinin tecellisinden başka bir şey görmedi. Göremez. Yok ki görsün. Hakikat böyle. Bunu tatmak lazım. Kul yanlış yapmayınca, eksik yapmayınca, günah işlemeyince. Allah'ı tanıyamaz. Melek gibi olsa tanıyamaz. Resulullah Efendimiz sahabeye buyurdu, eğer siz hiç günah işlemeseniz, Allah sizi alır cennete koyar. Sizin yerinize günah işleyen bir topluluk yaratır. Bedeviye anlatıyor. Yani hiçbir şey bilmeyen adama böyle anlatılır. Sordular ya Resulallah niye günah işlemesek daha güzeldi? Resulullah Efendimiz anlatacak ya mecburen öyle anlatacak. Buyurdu ki sen günah işlemesen Allah'ın gafur olduğunu, gaffar olduğunu, tevab olduğunu, afu olduğunu nasıl anlayacaksın? Allah'ın güzelliği ortaya çıkmış olmayacak onun için. Allah senin kendisini tanımasını istiyor. Rabbini tanımanı istiyor. Yanlış yapacaksın, tebe edeceksin. Allah affedecek, mağfiret edecek, onu örtecek, rahmetiyle sana muamele edecek ki sen onu tanıyasın. Onu anlayasın. Niye anlamam gerekiyor? Bunun bir sebebi olmalı. Tanıyasın, anlıyasın, seversin. Sevilmeye layık olduğunu göresin. Bütün yanlışına rağmen, isyanına rağmen seni nasıl sevdiğini anlıyasın. Onun sevgisine karşılık veresin diye, iman edesin diye. Yani. Sevmeden İman olmaz. Tanımadan anlamak olmaz. Evet. Onun için Allah dünyayı cennet olarak yaratmamıştır. Sorun, sıkıntı yeri olarak yaratmıştır. Yanlışlar yapacak yer olarak yaratmıştır. Öyle ki anlayalım diye, okuyalım diye, Rabbimizi tanıyalım diye, kendimizi tanıyalım diye, ne yapmamız gerektiğini anlayalım diye, hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini anlayalım diye. Hazreti insan olmak için Allah'ım, bir de Mucib ismi vardı. Sıra ona gelince anlatacağız inşallah. Mucib, icabet eden demektir. Davete icabet eden, duaya icabet eden. Bu dua isterse dilimizle yapmış olalım, gönlümüzle yapmış olalım, fiilimizle yapmış olalım, duaya icabet eder. Allah mucibdir ve mutlak surete duaya icabet eder. Ama bazen dua ediyoruz, icabet ettiğini ya da etmediğini anlamıyoruz. Bilmiyoruz. Ya biz duayı yapmamışız ya dua yapmasını bilmiyoruz. Bir sorun var demektir. Evet, bazen kardeşlerimiz Feryat ediyor, Feryad'i nasıl olursa olsun. Dardayım diyor, zordayım diyor. Kimse bana yardım etmiyor diyor, Allah duamı kabul etmiyor diyor. Bu Allah hakkında suizan, Allah mucibdir. Hiç farkında olmadan bu cib ismini inkara gidiyorsun. Böyle konuşulmaz. Allah hakkında böyle düşünülmez. Bu suizan olur. Varsa bir yanlış, ne buyurdu ayet-i kerimede? Kendi ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır. Kendi elinle yaptığın suçun, yanlışın, cezasını çekiyorsun. Niye çekiyorsun? Temmizlenmek için. Allah seni temizliyor. Ama diyorsun ki hiçbir cezada görmeyin. Olmaz. Kendini kirlettin, yıkanman gerekir. Yani o zaman kendini kirletme. Hiçbir yanlış, karşılıksız kalmaz. Yani kirlenmişsen yıkanacaksın. Temizleneceksin. Hiç feryat etmeye de gerek yok boyun bükmen lazım ama yardımı istemem lazım. Düştüğümüzde yanlış yaptığımızda yani ceza geldiğinde yapmamız gereken şey nedir? Bütün gönlümüzle Allah'a sığınmaktır. Kesinlikle cevabı alırız. Kesinlikle Allah duamıza icabet eder. bir de başka bir şikayet geliyor mesela işte gönlümden dua edemiyorum doğru gönlümden dua edemiyorum diyor yani Allah'tan isteyemiyorum o zaman bir sorun var Allah'ı Rab olarak kabul edip etmeme sorunu var duamıza icabet edip etmeyeceğine dair iman sorunumuz var demektir sorun kendi gönlümüzde, kendi nefsimizde, imanımızla ilgilidir. Bütün müminler şahit olmalıdır. Allah'ın isimlerine şahit olmalıdır. Allah'ın rahim oluşuna, kerim oluşuna, Rezak oluşuna, hay ve kayyum oluşuna nasıl şahit oluyorsa, aynı şekilde mucib oluşuna da şahit olmalıdır. Buna şehadet etmelidir. Ki imanı iman olsun. Aynı lakin mertebesinden hakka lakin mertebesine ulaşsın. Ya da ilme lakin mertebesinden hakka lakin mertebesine ulaşsın. Rabbinin duasına icabet ettiğini tatmalıdır. Tadınca hakka lakin olur. O iman hakka lakin olur. Yoksa elimde kalmış, zanda kalmış ilim olur. Evet. Allah'ın hafî ismini hep beraber anlamaya, tanımaya çalışıyorduk. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İbrahim kavmini imana davet etti. Putlara tapmayın dedi. ''La ilahe illallah'' demeye davet etti, tabi ki babası da buna dahildir. Babası ona dedi ki, ''Gözüme görünme, eğer sen bunu böyle yapmaya devam edersen, böyle Allah'a davet etmeye davet edersen, kutlarımıza laf söylersem, seni taşlarım.'' dedi. ''Benden, kavmimden, bizden uzak dur.'' dedi. Uzun bir süre dedi. Uzun bir süre ne demek? Yani bu halden vazgeçersen gel. Yoksa bizden uzak dur dedi. Hz. İbrahim yani babasına cevap veriyor. Kale selamun aleyk. Dedi ki sana selam olsun. Allah seni selamete erdirsin. Allah seni bu halden kurtarsın. Nefsinin elinden kurtarıp seni selamete erdirsin. İmana erdirsin dedi. Selam bu demek zaten. Se estegfiru leke Rabbi. Senin için Rabbime istiğfar edeceğim dedi. Senin için Rabbime istiğfar edeceğim ki Rabbim seni mahfiret etsin. Seni affetsin. Bana yaptığın bu muameleyi olmamış gibi kabul etsin. İnnehu bi hefiyya. Çünkü O, ve ki O, benim için hafidir. Allah'ın hafi ismi. Yani O, beni izleyendir. Bana ikram etmek için beni takip edendir. Bana lütfedendir. Bana ihtimam gösterendir. Bana kıymetle değer verendir. Beni sevendir. Ne demiş oldu? Babam da olsam, kavmim de olsa benim için önemli olan Rabbimdir dedi. Benim size ihtiyacım yok dedi. Rabbim benim dedir. Bana muameleyi O yapar. İhsani, ikrami, lütfüyü O yapar. Ben istemeden, ben beklemeden, hatta ben anlamadan yapar. O benim için neyi takdir ederse etsin mutlaka benim için en güzelini takdir etmiştir. O'nun benim için olan lütfuna, ikramına aklım bile ermez. Onun için ben kendimi O'na bıraktım demektir. O'na teslim oldum demektir. İz nâdâ rabbehu nidâ ehefiyyâd. Bu da Hazreti Zekeriya'nın hitabıydı. O Rabbine kafi olarak gizliden gönlünden içinden hiç kimsenin anlamayacağı görmediği şekilde Rabbine nida etti. Gönülden gizlice. hafi, gizli demekmiş. İn eselukum ga eğer Allah mallarınızın hepsini sizden İsteseydi. Hepsini dağıtın deseydi. Fe yuhfikum. O zaman sizin gizledikleriniz, sizde hafi olanlar, sizin cimriliğiniz yani. Tebhalu bekilliyiniz ve yuhriç edganekum. Bir de sizin içinizdeki kiriniz dışarı çıkardı. İçiniz dışınıza çıkar dedi. Onun için Allah verebildiğiniz kadar verin dedi. Malınızın kırkta birini verin dedi. Hepsini istemedi. İhtiyaçtan fazlasını verin dedi. Her birine gücüne göre ne kadar yapabiliyorsa içindekini dışarı çıkarmadan içindeki birden dışarıya çıkarsa ne olur? Onu küfre sürükler. Gücüne göre olması lazım ki içindeki yavaş yavaş dışarı çıkarken ona güç getirebilsin. Yani Allah için yavaş yavaş bir şeyler yapabilsin. Birden isteseydi Allah sizin için işinizde gizledikleriniz birden ortaya çıkardı ki bu kine dönüşürdü. Kime karşı kim? Allah'a karşı kim? Niye bizden bunu böyle istedi diye. Bayan kardeşlerimizin soruları oluyor. Aslında hepsi de hayatın içindeki sorunlardır. Hep beraber hayatı yaşıyoruz. Sorunlar varsa o sorunların çaresi nedir? Hep beraber anlamaya çalışıyoruz aslında. Soruyu okuyayım. Kızım kocaya kaçtı. Eşi şu an askerde. Kaynanası evden kovdu onu. Babası da eve almıyor. Ben almak istiyorum ama eşim izin vermiyor. Bu durumda ne yapmalıyım? Evet. Diyelim ki kızımız evden kaçtı. Yani bütün suç kızı mı? Bizim hiç suçumuz yok mu? Onu yetiştiren biziz, büyüten biziz. Öyle değil mi? Kaçazığına verseydiniz, deseniz ki gelip istemediler. Var da sizde bir sorun. Herkes kendini hesaba çekmelidir. Öyle, suşi başkasına yükleyip kenara çekilmek yoktur. Herkes mutlaka kendini her konuda hesaba çekmelidir. Evet, kaçtıysa bu durumda, evlenmişler zaten. Yani yok işte bizim adetimiz şöyledir, affetmiyorum. Büyük yanlış. Kendi hayatı hakkındaki kararı kendisi verdi ve sizi dinlemedi. Onu bir de evlatlıktan reddetmeniz gerekmez ki. Sen anasın, babasın. Şimdiye kadar yanlış yaptın, bari bundan sonra doğru yap. Senin de bu yanlışta parmağın vardır, işin vardır yani. Sen de bundan sorumlusun. Bari affedin, bari bundan sonra analı kızını, babalarınızı yapın. Büyüklüğünüzü bundan sonra gösterin. Biz günah işlediğimizde, Rab, tövbe dediğimizde Rabbimiz affediyor mu? Ödüyor. Bir kul, birinin tövbesini kabul etmezse, özrünü kabul etmese Allah'ı geçmiş oluyor mu? Olmuyor mu? Hadini açmış oluyor mu? Olmuyor mu? Oluyor. Hani Rabbine uyacaktın? Hani sen onun halifesiydin? Sen bin tane yanlış yapsan bir sefer ya Rabbi tövbe desen Allah affediyor. O da yanlış yapmış bize düşen affetmektir. Büyük olarak, ana olarak, baba olarak affetmektir. Hatta hiç yanlış olmamış gibi muamele etmektir. Bu da makfulettir. Yetmez. üstüne bir de merhamet etmek gerekir. İkram etmek gerekir. Ne olmuş yani yanlış yapmışsa? Hiç biz yanlış yapmadık mı? Biz Allah'a karşı yanlış yapmıyor muyuz? Hiç günah işlenmedik. Sana karşı günah olunca, yanlış olunca affetmiyorsun. Öyle mi? Kendimizi anlamamışız. Tanımamışız. Nasıl durmamız gerektiğini anlamamışız demektir bu. Evet. Ne yapmamız lazım? ''Eşini ikna etmeye çalışman lazım, analık babalık bu değildir.'' demen lazım. Sonra üzülürsünüz, tek kelimeyle. Sonra üzülürsünüz. Vazifenizi yapmazsanız, gereğini yapmazsanız, Allah'ın istediği gibi, sevdiği gibi yapmazsanız, sonra üzülürsünüz. Sonra Allah'a ''Ya Rabbi beni affet'' deme yüzünüz olmaz. ''Bak korun bir yanlış yaptı, sen affetmedin.'' Affetmeyenler affedilmeyi affetmez. Merhamet etmeyenler merhamet edilmeyi hak etmez. İkram etmeyenler ikramı hak etmez ve Allah'tan bunu görmez. Vallahi böyledir, billahi böyledir. Yarın kıyamet günü bunun böyle olduğunu hep beraber göreceğiz. Ben Müslümanım, ben müminim demek öyle basit bir şey değildir. Allah benim Rabbimdir demek basit bir şey değildir. Senin sen Rabbini niye o zaman ciddiye almıyorsun? Onun senin hakkındaki hükmünü niye ciddiye almıyorsun? Hükmü böyledir. İsimleri böyledir. Ben böyleyim diyor, sen benim haritemisin, benim gibi yap diyor. Yok ben seni kabul etmiyorum, kendi bildiğimi yapıyorum. Bu Allah'ı kabul etmek değildir. Bu mümin olmak değildir. Eşim eve geç geliyor, kötü yerlerde geziyor, eve gelince hep benimle tartışıyor. Bu durumda ne yapmalıyım? Evet. Söyledim biraz önce. Her ne olursa olsun, çift taraftan bakmak lazım. Tek taraftan bakmak doğru değildir. Eve geç geliyorsa, önce kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Acaba ben bir yanlış mı yapıyorum? Acaba ben bir eksik mi yapıyorum? Yoksa eşim beni görmek istemiyor mu? Yoksa benim yanımda rahat etmiyor mu? Eve gelince huzur bulmuyor mu? Acaba ondan mı? Bu işin bir tarafı. Gelince tartışıyor. Niye tartışıyor? Durup dururken neden tartışsın? Mutlaka ona neden geç geldin diye çıkışıyorsun ki o da tartışıyor. Bir işe böyle bakmak lazım. Bir de olur. Huyusuz olur, ahlaksız olur, zahas ona saldırır. Böyle de olabilir. Eğer böyleyse bu durumda senin ona sabretmen sana kazandırır. Seni Hazreti Asiye yapar. O ne kadar kötü olsa da firavun gibi değildir bir kere. Firya, Firavun Hazreti Asiye'yi işkenceyle öldürdü. Rabbi. Ne kadar kötü olsa Firavun gibi değildir. Sabret. Sabret Asiye o. Allah sana Asiye olma imkanı tanımış demektir. Evet. Birbirimize yardım etmemiz lazım. Önce eşlerin birbirine yardım etmesi lazım. Birbirlerini anlamaya çalışmaları lazım. Birbirleri için huzur olmaları lazım. Saadet olmaları lazım. Eğer birbirlerine yardım etmezlerse, o sen şöyle yaptın, öteki sen böyle yaptın diye birbirine muamele ederse, birbirlerine eksiklerini söyleyip, eksiklerini, yanlışlarını birbirlerinin yüzüne vurursa ne olur? O yuva olmaz. Orada saadet olmaz. Eve gelmek istediğinde, kocanın Ayağı yürümez, eve gelmez yani. Eğer herkes kendine göre kendi hesabını yaparsa benim ne yapmam lazım? Ben nerede yanlış yapıyorum? Ben güzel yapayım. Karşıdaki bütünü de yanlış yapsın. Ben güzel yapayım derse ne olur? Kazanır. Eşini de kazanır. Rabbinin rızasını da kazanır. Eğer o güzel yapmaya çalışırsa bu güzel yapma üzerinde sabrederse Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri sever buyurdu. İman etmişsen bu böyledir. Yok ben sabretmiyorum sen bilirsin. Etme bakayım ne olacak. Ne olur? Sabretmezsen isyan edersin. Kavga olur, gürültü olur, mis bütün bozulur, mis bütün huzursuz olur. Ama Allah'a göre güzel yaptığımızda Allah'ın hesabını yaptığımızda mutlaka kazanırız. Bazen canım sıkılıyor, namaz kılmak içimden gelmiyor. Hep orta namazı kılmak istiyorum. Bu durum ne kadar doğrudur? Bize orta namazı öğretir misiniz? Orta namazı demek, gönül namazı demektir. gönlün Allah'ın huzurunda duruşu demektir. Her anda Allah'ın huzurunda, miraçta durmak demektir. Orta namazı, namazın arasındaki vakitlerde, namazda, huzurda durmak demektir. Orta namazı kılmak doğru mudur? Olmaz. Beş vakit namaz olacak ki, sen aradakini orta namazı olarak kılasın. Beş vakit huzurda çıkacaksın, aradaki boşlukları da orta namazıyla dolduracaksın. Yani her anda Allah'ın huzurundaymış gibi hayatı yaşayacaksın. Orta namazı bu demektir. Evet. Allah hepimizi huzurunda aşkla, muhabbetle duranlardan eylesin. O geriye kalan zamanlarda da namazın dışındaki zamanlarda da orta namazını eda eden, huzurda duran kullarından eylesin. Amin. Allah bizi hafi isminin tecellisine mazhar eylesin inşallah. Amin. Kendi kendimizi, gönlümüzü, nefsimizi takip edenlerden eylesin. Amin. Nefsimizi tanımayı, anlamayı, bilmeyi, bununla beraber terbiye etmeyi başarmış olan kullarından eylesin. Amin. Allah bizi daimi olarak huzurda duran kendini unutmayan, Rabbini unutmayan kullarından eylesin. Allah bizi huzurunda mahcup eylemesin. Huzura alırken, bir dost gibi, bir sevgili gibi karşıladığı, muamele ettiği kullarından eylesin. Bütün varlığımızda, bütün alemlerden Allah'a hamd olsun. Bizi bize bırakmayan her anda eksiklerimizi, yanlışlarımızı bize gösterip bununla beraber hesaba çekmeden, ceza vermeden affeden Rabbimize hamdolsun. Allah hep